İçik Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com Açıkradio.com.tr Ve huzurlarda 10. destek Yılında Huzurlarımızda ben Deniz Ömer Madra Ve Eraslan Sağlam Herkese günaydın Herkese günaydın güzel bir gün Ve böyle de Geçeceğini umuyoruz Desteklerinizi daha şimdiden Bekleyeceğimizi söyleyelim ve Güzel Bir Gün adlı parçayla baş başa bırakmadan bir kez daha söyleyelim. Evet şu anda biliyoruz ki bu destek projesi yani 10. yaşına girmiş olan destek projesinde özel yayında şu anda hemen bize moral ve güç katmak için şu anda desteklerini sunacak olan dinleyicilerimiz var. İlk desteklerini sunmak üzere telefonlarının başında bekleyen destek, destekçilerimiz var. Ee, o yüzden şu anda hemen bu şarkıyı dinlerken gelenekselleşmiş bu şarkımızı dinlerken hemen şu anda o desteklerle bize moral ve güç vermenizi. Bekliyoruz. Güzel bir gün olduğuna aldanmayın elbette uzun yağmurlu ve kapalı havaların ardından e, sokaklara dökülmek ve ortalıklarda koşturmak elbette hakkınız ama arada çıkmadan ya da çıkmışsanız bile oralardan bir yerden bizi desteklerseniz çok mutlu olacağımızı da hemen söyleyelim ve evet biz başladık sıra sizde. The Beach Boys'dan It's a Beautiful Day güzel bir gün geliyor. 0212 343 41 41 On their bikes With asphalt surfers They all do their lefts And their rights Roller skating Jogging or a Evet Açık Radyo burası. It's a beautiful day dinledik. Güzel bir gün The Beach Boys'dan ve tempomuzu da belirleyen güzel bir gün oldu. Ve Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını bugün 10. yılını idrak ediyor. Ve bunun, be bunun da büyük bir heyecanı içindeyiz. Son yıllarda olduğu gibi bir gelene gelenek başlattık. Kocaeli'nden. Allah Hazar'la beraberiz. Hoş geldiniz Allah'ın. Hoş bulduk. Hoş Hoş bulduk. Size söz vermeden önce hemen biliyorum ki çünkü dinleyicilerimiz şu anda kulakları radyolarında burada ne oluyor ne bitiyor diye merak içindeler. Başlayalı yaklaşık 9 dakika oldu ve bizim anonsumuzu destek ricamızı cevapsız bırakmadılar bize günaydın diyerek ve ilk desteklerini yani şunu da hemen özetlemekte fayda var. Bu destek nedir diye bu desteği açıkradyo.com üstünden de yapabiliyorlar. Şu anda 0212 alan koduyla 343 41 41 numaralı telefonu arayarak da destek yapabiliyorlar ve buraya yani topaklardaki... Artık Açık Radyo'nun yeni binasına gelerek de destek yapabiliyorlar ve buna cevapsız kalmadılar. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Telefonlar çalmaya başladı. Kulağımız telefonda bir şekilde bu 9 gün 99 saatlik e, şenliğin ilk 9 dakikasında devrilmiş durumdayız şu anda Hava Hazer'le birlikte. Evet genellikle e, e, bizi destekleyen Türkiye'nin önde gelen e, sanatçıları, müzisyenleri, tiyatro ve sinema oyuncuları, yönetmenleri... ...yazarları oluyor... ...ama bir de çok özel bir şekilde... ...bizi yıllardan beri... ...desteklemekte olan... ...10 yıldır... ...başlattığımız bu projenin içinde... ...bizi hiç yalnız bırakmayan... ...dinleyicilerimiz... ...onların üzerinde bağımsız bir... ...yayıncılık yapıyoruz... ...ve Havva Azer'de... ...açık kitap maddemizde bile... ...yer aldı... ...bize gönderdiği mektuplarla da... ...bizi güçlü tutuyor... Evet Allah Hanım. Nasıl buldunuz yeni stüdyoları? Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Özellikle buradaki stüdyoda masa düzeni çok güzel, daha rahat göstermesi kuruluyor. Evet. Daha rahat. Yani ilk defa... O, çok stüdyo... heyecanlıyım tabii. <gülüyor> çok harika olmuş, çok güzel bir bina. Çok beğendim. Yani çok da alıcı gözüyle bakmadım açıkçası. İçinde yaşayanlar beni daha çok ilgilendirdiği için... Hı. Hepinizi görmekten dolayı çok mutluyum Beni davet Kabele. ettiğiniz için çok çok teşekkür Biz ederim Biz de sizi görmekten çok mutluyuz doğrusu Biz ne mektuplarınızla ne de varlığınızla desteklemekten bir an geri kalmadınız Sizinle başlamak da bizim için bir gurur vesilesi Evet bugün de önceki yıllarda olduğu gibi zaten havanım Hanım hepimizden önce radyoya gelmiş ve bizleri bekliyordu Bizleri karşıladı evet. bu sabah da Biraz evet adres değişikliği olduğu için Biraz zor buldum ama şeyde bir akaryakıt istasyonunda çalışan bir çocuk tarif etti Açık Radyo'yu bana. Öyle mi? Sergi falan da açılıyor Yeni açıldı ben biliyorum orayı dedi size tarif edeyim dedi. E, çok iyi mut beraber. çok mutlu oldum 94.9'u dinleyin mutlaka çok beğeneceksiniz dedim tamam dedi. Beni getiren taksiye de söyledim rica ettim hemen açtı taksici. ...ondan sonra çok beğeneceksiniz... ...çok değişik... ...ben İzmit'ten kalkıp geldim dedim... ...çok seviyorum... ...çok severek dinliyorum... Evet, ...herkese Hava. öneriyorum... ...ve herkesin destek olmasını istiyorum... Havanımın en büyük özelliklerinden biri... ...bu yaştan sonra... ...internet ve bilgisayar <gülüyor> müptelası... ...yapmış olmamız kendisini... ...tek ev değiştirirken... ...bir kere de ben hatırlatayım... ...ev değişikliği yaparlarken ailece... ...tek şart koşuyor... ...yani... ...torun torba bakma kabul ama bana bir bilgisayar alacaksınız diyor değil mi? Neden alıyorsunuz Kesinlikle. bilgisayarı? Sadece Açık Radyo dinlemek için. Gerçekten şu son günlerde bir problem oldu Açık Radyo'da. Hiç sormayın evet. O, yani ben önce bilgisayar bozuldu zannettim. Bütün başka yerleri aradım falan her yerden bir radyo sesi geliyor. Dedim Açık Radyo'da çekinerek de olsa aradım arzu olduğunu söylediler... İnanın 15 günü geçti mi o kadar mı oldu? Sürekli açık radyo sitesi açık ve günde kaç defa tıkladığımı hatırlamıyorum. Çekiniyorum da Buket hanıma aramaya oldu mu oldu mu demek için çok bir de taşınma süresi ya kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum. Başka yerleri aramaya çalıştım falan. E tesadüfen bir internet üzerinden bir televizyon IMC televizyonda sizinle karşılaştım Ömer Bey. <gülüyor> çok şaşırdım. Açık yani inan yani. Evet inanılmaz bir şekilde karşılaştım ve çok mutlu oldum. Kaybettim zannettim açık radyoyu. Hiçbir şey bulamadım kendime dinlemek için. Hiç böyle tuhaf bir şey yoksunluk duygusu diyeyim yani. ...açık radyo çok farklı yani... ...sizin yani dinleyici olmanız lazım... ...siz, siz bile anlayamazsınız bizi... <gülüyor> ...gerçekten... ...çok şeydir yani... ...çok seviyorum... ...çok severek dinliyorum... ...yani bu bir çok sayıda şikayet aldık... ...bizim içinde e, ciddi bir... E, ...gerginlik konusu oldu... E, ...bu internet üzerinden... ...yayınlarımızı yapmamıza... ...sağlayan e, şirkette... ...bir problem vardı... ...birinden evet, kaynaklanmıyordu... Evet, evet. Fakat şöyle mesajlar da aldık yani. Hıssızlığın ortasındayım diye yazdılar. Kesinlikle. Ben yani... size mektup yazmayı çok düşündüm. Ondan sonra taşınıyorsunuz bir de. Dedim yani korkunç bir şey. Bir moral bozukluğu bile oldu bende yani. Bir hayatımın şeyinde düşme. Yaşam sevincimde, hayatımın ritminde. Böyle sinirli şeyler falan oluştu yani. Gerçek söylüyorum yani. Ben çünkü açık okul demeyeyim yani. Okul biraz şey... Yani ben, benim torunum anaokuluna gitti bu sene. Üç ay sonra geri aldık çocuk. Çok mutsuz oldu. Yani okul kavramından. Okul demeyeyim ama... ...yani harika bir yer. Çok şey öğrendiğim, çok beslendiğim ve beni hayata bağlayan bir radyo. Onun için ben herkesin, bütün dinleyicilerin destek olmasını çok isterim. Kendilerini çok iyi hissedecekler. Evet, yani bu bunları dinleyim, duymak da bizim için son derece... Evet. Onur verici gerçekten. Hava hanım sizinle ya ta oralardan geliyorsunuz sonra da sizinle 10 dakika konuşup gönderiyoruz böyle. Hiç önemli değil. Hiç beni davet etmeniz çok güzel. Beni çok mutlu ediyor. Mucizevi bir şey yani. Ben çünkü herhangi bir ev kadını kadınıyım. Yani tesadüfen de keşfetmedim ben aslında. Bağımsız bir radyo olduğunu gazetede okuyup çok merak ediyordum. Dijital üzerinden dinledim. Sonra internete geçtim. Çok seviyorum, çok şey katıyor bana. Yani ben kendim açık radyo ile kendimi çok iyi hissediyorum evde her şeyi yaparken hiçbir şeyde engel olmuyor dinlemek. Evet, açık kitaptaki maddede de zaten öyle yazıyor. 50 yaşındayım, ev kadınıyım. <gülüyor> o diye zaman başlı. 50 yaşındaymış. <gülüyor> evet. İzmir'de yaşıyorum ve çok üzülüyorum. Ben her zaman savaş karşıtıydım zaten hep barıştan yanaydım diye başlayan evet. olan şu güzellikte. ...fikir açıcı bir mektubuyla... Yani, e, ...çok sayıda... ...aldığımız mektuptan biriydi... E, e, ...ilk mektuplardan biri... ...onu da açık kitaba... ...bir madde yapmadan edemedik doğrusu... ...Habba Haziri... ...koyduk... ...tabii yani o açık kitap hele çok... ...yani unutulmaz bir şey benim için... ...çocuklarıma bırakacağım... ...benim de bu dünyada iki tane satırım var... ...diye bırakacağım bir şey... ...çok önemli... E, bir de ben ilk defa kendi sesimin bu kadar yaşlı ve yorgun olduğunu sizden dinlerken sesimi duymuştum ilk defa. İnsan kendi sesini duyamaz. Bir de çok meraklı değilim böyle teybe kendimi kaydedeyim falan. O zamanlar teyb falan vardı. Ben inanamamıştım ya. Ay ne kadar yaşlanmışım ben. Ne kadar yaşlı ve yorgun bir ses aslında... ...kendimi öyle hissetmiyorum hiç, tabii. Hiç öyle değil. Biz de e, kesinlikle... ...sizden tam tersine bir... E, ...ciddi bir ben yaşam enerjisi alıyoruz. Yani bunu, yani bunu ben de Başka. samimi söylüyorum. Yani. 60 yaşımı doldurdum... ...ama kendimi tabii yaşlı ve yorgun... ...hissetmiyorum yani. Daha iyi hissediyorum. Evet, birlikte... ...nice günlere. O zaman... E, ...ne e, bizim için seçtiğiniz... ...parçayı da siz... E, ...anons eder misiniz? Ben düşündüm. Aslında ben hep size... ...çok güzel açık radyo müzikleri ama... Benim çok böyle duygulanarak dinlediğim Ahmet Kaya'nın Mahur Bestesi vardır. Ee, Ahmet Kaya ile ben çok ağlamışımdır yani. O bana, benim ruhuma çok hitap etmiştir. O zamanlarda da, o yıllarda da çok eleştirilirdi müziği. Evet. Ondan sonra Ay Ahmet Kaya mı dinliyorsun yani arabesk bu falan diye. Hiç önemli değildi benim için. Ben çok severek böyle onun sesi çok etkilerdi ve çok benim... ...bana çok iyi gelmiştir. O yüzden Mahur besteyi. Evet, ...büyükte bir kanayan yara... Oldu. Evet, tabii, ...onun tabii. aramızdan... ...ayrılmak zorunda tabii. kalması... ...hem sürgüne gitmesi Horkunç. ve orada da kahrından... Evet. ...bir ölçüde de... ...kahrından ömlesi gibi... ...bir durumla genç yaşta. Evet, Mahur Beste'yi dinliyor. çok teşekkür ederiz ...bizimle birlikte bulunup açtığınız için... ...ben çok teşekkür ederim. ...destekçilerimize bir kez daha... Hatırlatalım telefon numaramızı Elbette da. çünkü Havva Hanım'ın bu olağanüstü ile dile getirmesiyle dinleyicilerimiz de bizi burada yalnız bırakmayacaklarını, destekleriyle yalnız bırakmayacaklarına eminiz sayenizde. Çok çok teşekkür ediyoruz bunun için de. Ben de bundan eminim. Dolayısıyla Mahur Beste'yi dinlerken o düşündükleri telefonu da şu anda gerçekleştirmelerini rica ediyoruz. Evet 0212 343 41 41. Şenlik daldı bir acı el kaldı bahçede yalnız O mahur beste çalar müjganla ben aşırız Gitti dostlar şölen bitti eski heyecan ne hız Yalnız kederli yalnızlığımızı da Sıralı sırasız. O mahvur besteçalar, müşkanla ben aşsız. O mahvur besteçalar, müşkanla ben aşsız. O mahvur besteçalar, müşkanla ben aşsız. O mahvur. Sen <Gülüyor> Yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı Hoyra attı gülüşleri aydınlığı çalkalardı Gittiler akşam olmadan ortalığı Arardı. O mahur beste çalar ben avaşırız O çalar ben uğraşırız. O çalar ben avaşırız O çalar ne zaman Sazların özlemi daha sonra daha sonra Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara Geceler uzar hazır mı? sonbahar o mahur beste çalarmış yanıma bela olaşırız o mahur beste çalarmış yanıma bela olaşırız o mahur beste çalar lan ben onun başındu Evet Mahur Beste'yi dinledik Ahmet Kaya'nın sesinden bir Attila İlhan şiiriydi ve bunu e, Havazer dinleyicimiz, destekçimiz hatta programcımız bile diyebiliriz rahatlıkla o getirmişti sizler için desteğinizi esirgemeyin diye.